Şimdi bu işi, bu işe nasıl kalkıştım diye de kendi kendime hayret ediyorum. Yani ben bir vaizeyim. Dolayısıyla bir kelamcı değilim, bir felsefeci değilim, akayet hocası değilim, akademisyen değilim. Nasıl oluyor da ben imtihan ve kötülük problemini yüzyıllardır çözülmemiş ve kıyamete kadar da muhtemelen çözülmeyecek insanların çoğunun yani o e, dinden çıkanların çoğunun tarih boyunca veya tanrıyı da reddedenlerin, tanrının bir herhangi bir tanrının varlığına inanmayanların çoğunun temel gerekçelerinden birisi olan bu problemi öyle işte maksimum bir saatlik bir konuşma içerisinde nasıl anlatacağım? Yani hem imtihan tarafı var hem kötülük tarafı var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim fazla vakit kaybetmeden. İbn Rüşd diyor ki herhangi bir diyor konuda deliller üçe ayrılır diyor. Yani bir konuyu açıklayacaksınız, ortaya koyacaksınız, ispat edeceksiniz. Hangi yöntemleri kullanırsınız? Burhani metot vardır diyor, cedeli metot vardır, bir de hatabi metot vardır diyor. Burhani metot... İşte kesin delil, kesin akli deliller yani karşımızdakini ikna eden kesin akli deliller, çok sağlam e, temellere oturan kesin akli deliller bunlar diyor sadece aydınlar bunu kullanabilir. Cedeli delil yani bir nevi münazara gibi düşündüm ben bunu öyle anladım. Bunlar da diyor yarı aydınların e, kullanabileceği, kullandığı delillerdir diyor. Geriye kalan halk kitleleri yani hiçbir şekilde münevverlikle, aydınlıkla bu akademiyle, ilimle bugünkü anlamda ilgisi olmayanların işte kendisini ikna etmek için Çoluğunu çocuğunu etrafındaki insanları ikna etmek için kullandığı hatabi adı üzerinde yani hitabete dayalı, işte etkili konuşmaya dayalı, inandırmaya dayalı delillerdir diyorlar. Hatta bazıları yani bu hatabe konusu İslam Ansiklopedisinde ele alınmış bir madde olarak var. Merak edenler oradan bakabilir. Kur'an-ı Kerim'in de hatta böyle bir metotla, Konuştuğunu söylüyor bazıları. Neyse o konuyu geçelim. Çok tartışmalı bir konu. Tabi Kur'an-ı Kerim'in e, en büyük özelliği şu. Benim görebildiğim kadarıyla bu konuda yani. Öyle bir şekilde anlatıyor ki Cenab-ı Hak meseleleri çok büyük bir filozof, bir düşünür, çok büyük bir alim de oradan çok önemli mesajlar alıyor. Sıradan çok eğitimsiz okur yazar olmayan biri de oradan kendisine yetecek kadar mesaj alıyor. İşte şimdi siz neyi seçmiş oluyorsunuz beni dinlemekle? Hatabi dilini seçmiş oluyorsunuz. Yani en alt seviyede konunun en alt seviyede sunumunu yapacağım ben şimdi size yapabilir. Efendim siz de onu dinlemeyi tercih etmiş oluyorsunuz. Ee, Allah yardımcımız olsun. Yani dinleyen de e, anlatanın anlattığından da daha ilerisini, daha iyisini anlamaya muvaffak olsun inşallah. Hepimiz çok iyi niyetlerle burada toplandık. Hiçbirimizin bu işten bir menfaati yok. E, sadece öğrenmek istiyoruz gerçekten. Belki ben de kendimi böylelikle daha ileriye götürmeye bu konularda e, muvaffak olurum. Şimdi e, arkadaşlar... Evvela şöyle bir soruyla başlayalım konuya. Niçin imtihan oluyoruz? Yani imtihan olduğumuz kesin. Çünkü bununla ilgili saymadım yani. Belki yüze yakın ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Çok çeşitli şekillerde Cenab-ı Hak insanları imtihan ettiğini, edeceğini söylüyor. Peki niçin imtihan oluyoruz biz? Yani çok basit hani bir mantıkla soracak olursak allah Teala bizim zaten kaç paralık olduğumuzu bilmiyor mu? Yani sonuçta bizim bu hayatımızın sonuna doğru nereye varacağımızı ahlaken, itikaden herhangi bir konuda yani nereye varacağımızı bilmiyor mu? Bizim cennetteki, cehennemdeki yerimizi daha bizi yaratmadan önce bilmiyor mu yani? Dolayısıyla niye bizi imtihan ediyor? Ee, zihnimizdeki kargaşa şundan kaynaklanıyor. Ee, biz haşa yani Rabbimizi kendimiz gibi düşünüyoruz. Yani biz niye birini imtihan ederiz? İşte bilmiyoruzdur. Mesela karşımızdaki öğrencinin gerçek seviyesini bilmiyoruzdur. Onun için imtihan ederiz, ee, efendim veya mesela insan ilişkilerinde işte samimiyetini deneriz, işte çalışkanlığını deneriz görev, sorumluluk anlayışını deneriz karşı muhatabımızın mesela iş hayatında vesaire. Yani bir şeyi ortaya çıkarmak için biz imtihan ederiz. allah Teala ise bir şeyi ortaya çıkarmak için değil. Çünkü onun için zaten gayb olan hiçbir şey yok. Bizim kendi varlığımızın ortaya çıkması için bizi imtihan ediyor. Yani daha en baştan bunu kavradığımızda şahsen bana birden bire yani rotayı değiştirten bir e, yaklaşım oluyor bu. Çünkü imtihan ben zaten bir düzeydeyim, olmuşum, işte allah Teala beni ne kadar bilecek, onun için değil, beni bilsin diye değil, ben kendim o oluşumu, o tekamülümü ileriye götürebileyim diye bana yeni fırsatlar sunan bir şey. Imtihan. Yani beni geliştiren, beni bir yerden alıp bir yere götüren, e, benim içimdeki işte Muhittin bin Arabi'nin Esma'nın tezahürü teorisini bilirsiniz. Şimdi oraya hiç girmeyelim. Efendim benim içimdeki daha yaratılışta o ilk nefhayla yani Allah'ın bana ruhundan bana üflemesiyle hepimize, üflemesiyle potansiyel olarak benim içimde var olan, o ilahi dokuluşun, o kudretin yani o potansiyelin açığa çıkması için birer fırsat bunlar. Çünkü dünyaya bu potansiyelle geliyoruz ama bu potansiyel hiç açığa çıkmadan da biz bu dünyadan gidebiliriz. Birazdan bu, bunun neye bağlı olduğunu yani imtihanın böyle hayırla sonuçlanmasının neye bağlı olduğunu da az çok söylemeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'e göre bana sorarsanız yani e, imtihan konusundaki en açık ve kesin ayet, ona konuşma içerisinde zaman zaman tekrar döneceğim. Mülk Suresinin ikinci ayetidir. E, çoğumuzun bildiği işte Tebareke diye başlayan, adını Tebareke Suresi dediğimiz sure. E, orada Rabbimiz diyor ki ikinci ayette, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela Allah hayatı ve ölümü hanginiz daha güzel davranacak diye sizi imtihan etmek için yarattı. Ee, yani bütün bunlar, bütün bu yaşadıklarımız hanginiz daha güzel davranacak bu davranma yani amel kelimesinin altını çiziyorum ee, imtihan. Birazdan daha söyleyecektim ama şimdi yeri geldi söyleyeyim. İmtihan arkadaşlar işte statüyle geçilmez, malla, mülkle geçilmez, soyla, sopla geçilmez, fiziksel özelliklerle, işte ırkıyla, milliyetiyle, mal varlığıyla hiçbir şeyle imtihanı geçemezsiniz. İmtihanın geçilebileceği tek kriter var. Birkaç ayette daha geliyor bu. Amel. liyebluvekum yukum, ehsenu amela. Bu ifade aynen birkaç ayette daha geçiyor. Hanginiz daha güzel davranacak diye. Yani e, ilginç bir şey benim kişisel gözlemin bir de vaiz olduğumuz için ben yani 30 yıldır vaaz e, veriyorum e, şey bir vaiz olarak ondan öncesi de var efendim gözlemlediğim bir şey var özellikle biz vaizlerde ve işte böyle çok sohbetler yapanlarda bir şeyi konuştuğumuz zaman sanki onu yapmışız gibi bir rahatlık duygusuna kapılıyoruz. Yani mesela ben cömertliği mi anlattım? Böyle çok da etkili anlatmışsam, çok da böyle güzel anlatmışsam tamam ya cömertlik için yapmam gerekeni yaptım gibi düşünüyoruz. Halbuki bunu bilelim yani. Biz bu imtihanı eğer ben cömertlikle imtihan olacaksam onu konuşarak, anlatarak onu düşünerek, ona şiirler yazarak yazarak işte ne bileyim çeşitli sanat formlarında dile getirerek falan değil sadece cömert olarak geçebilirim bu imtihanı işte ilim imtihanını ancak bilerek geçebilirim bilmiyorsam susarak geçebilirim yani her konuda her konuda bir davranış kriterimizin ve bizden beklenen doğru bir davranış var yani. O doğru davranışı yaparak biz geçebiliriz o sınavdan. Başka türlü o sınavdan geçilmesi mümkün olmadığı anlaşılıyor. allah Teala... Mesela e, bu benim çok ilgimi çeken bir ayet kelimedir. Ali İmran suresinin 179. ayeti. Günümüzde bazı işte Müslüman arkadaşlarımızın kardeşlerimizin İslam hakkında giderek böyle şüphelere düşmeleri, İslami yaşantı hakkında bir takım problemleri olması yani ve uzaklaşmaları veya işte kendimiz yani başkalarını bırakalım, kendimizle ilgili sıkıntılarda çok açılayıcı bir ayet kelimedir. Ali İmran suresi 179. ayette Allah diyor. Ee, mesela Ankebut suresine de var, buna benzer bir ayet. Ankebut suresi ikinci ayet. O daha kısa ama buradaki daha detaylı. Ee, söz bilir, Ma kana Allahülüyeder alimmin alama entum Allah müminleri bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Yani sen inandın, bu dine girdin, efendim Kur'an'a inandım, Peygamber'e inan. Tamam, sana tik atıyoruz, sen şimdi şu tarafa geç. Sen, sen oldun. Şimdi sıra öbüründe. Böyle değil yani. Ben müminim dediğinde seni kendi haline bırakmayacak. Hatta yemiyizler. Habitte minettayip. Müminlerden bahsediyor. Bakın, bütün insanlar demiyor. Onların içinde pis olanla habisle tayyip olanı, hoş temiz olanı ayırt edene kadar. Yani müminler de yekpare değiller, tek tip değiller. Onların içinde de temiz, hoş, düzgün müminler var. Daha habis ruhlar var. İşte bunlar ayırt edilene kadar Allah onları kendi haline bırakacak değildir diyor. Efendim ayetin uzun metnine siz bakarsınız. allah Teala bizim imanımızdaki ve ahlakımızdaki samimiyeti ortaya çıkması için, bu samimiyetin e, amele dönüşmesi için bizi imtihan ediyor. Burası anlaşıldı mı acaba arkadaşlar? Burası çok önemli. Bak tekrar ediyorum Allah bilsin diye değil. Allah bilmiyordu, işte bizi imtihan ederek bilecek. Haşa, hiçbirinizin böyle düşündüğünü e, zannetmiyorum zaten. Ama hani böyle mi diye soruluyor özellikle lise çağındaki çocuklar bulmuşlar, öyle olmadığını en baştan söyledim. Biz imtihan edildikçe içimizdeki o ahlaki potansiyel, daha doğrusu gerçek mahiyetimiz ortaya çıkıyor. Bir de yani herhangi bir yerde yazmayan ama benim kendi kanaatim, Allah Teala bizi niye imtihan ediyor, biz itiraz etmeyelim diye. Onu da şuradan çıkarıyorum, kiramen katibin melekleri var ya, yani unutacak mı Allah, haşa benim yaptıklarımı, söylediklerimi neden yazılıyor? Neden her şeyi kayıt altına almıyor? Tabii burada bize de çok önemli mesajlar var. Yani yazmak, kaydetmek, kayıt tutmak, kronik tutmak. Yani ne yaptığını bilmek. Mesela işte çeşitli yöntemler var böyle. bir tane bir keresinde öyle birisinden okumuştum. Diyor ki bütün yediklerini yaz. Bir yazın arkadaşlar. Şimdi Ramazan'da daha kolay olabilir de. Bir yazın yani bütün yediklerimizi. İnsan kendisini fil gibi hissediyor. Bir bakıyorsunuz yediklerinize ama yazmayınca yani kayıt altına almayınca hiçbir şey yememişsiniz gibi işte bütün şeyler böyle yani bütün ilişkiler böyle bütün davranışlar böyle o ben bize gösterilmek için tutulduğunu anlıyorum çünkü Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette daha işte kıyamet günü kitaplar dağıtılacak. Herkes kitabını alacak. İşte kitabı güzel olanlar diye bütün e, mahşer meydanına diyecek ki: "Ha umukra u kitabiye alın okuyun benim kitabımı ne kadar güzel." diyecek. Böyle sevinç içinde kitabını alacak. İşte ötekiler büyük bir pişmanlık, büyük bir zillet içinde olacaklar. Ha hani niye e, kayıtlar tutuluyor, defterler saklanıyor? Kaç milyar insanın yani? Bunlar işte kıyamet günde Bunlara gösteriliyor. Çünkü itiraz edeceğiz arkadaşlar. Ben yapmadım diyeceğiz Allah'a bile. Yani ben yapmadım, ben öyle söylemedim. Hayır bu ben değilim diyeceğiz. İnsan çok tartışmacıdır biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de böyle tarif edilir. Ben e, bu imtihanların ve kayıtların biraz da bize kendimizi göstermek için. Mesela kendimizi tanıma fırsatı oluyor. Yani diyelim ki. İşte siz kendinizi çok ahlaklı, çok nazik, çok kibar biri diye düşünebilirsiniz. Ama şimdi bu yaşadığımız korona hadisesinde bile değil mi yani marketlerde işte bir ürün tükendiği zaman insanların gerçek yüzleri yani bir, anda, bir imtihan anında gerçek yüzünü ortaya çıkıyor. Sen de kendini tanıma fırsatı elde etmiş oluyorsun. Eksikliklerini görme fırsatı elde etmiş oluyorsun. Hatta Eee cenab-ı Hakk'ın insanı imanındaki ahlak ve samimiyetle samimiyeti denemesi onun bu ahlak ve samimiyetini artırmasıyla da sonuçlanıyor. Tabii şer yolunda ise şerrinin artmasıyla ne varsa yani o açığa çıkıyor. İşte imtihan bunu sağlıyor. Ve iş işten geçmeden yani çünkü imtihan devam ediyor ya kendini gördün mesela diyelim ki birden çirkinleştin. Birden işte kendi hiç yakıştıramayacağın, normal şartlarda asla yapmayacağın şeyler yaptın bir, bir tazyik anında. Bu bir kavga olabilir, bir tartışma olabilir, bir haksızlığa uğrama olabilir vs. Ee, böyle kendine dışarıdan baktığında ben bunu nasıl yaptım dediğin şeyleri gördün. İşte ne oluyor? İmtihan devam ettiği için kendini düzeltme fırsatı oluyor senin için. Ama bir şartı var bunun, sürekli kendini savunmayı bırakman gerekiyor. Yani imtihanların bizi bir noktadan alıp diğer noktaya götürebilmesi için bizim kendimizi savunmayı, sürekli yani haklı çıkarmayı bırakmamız gerekiyor. Kişinin... İşte sabır, samimiyet, teslimiyet gibi vasıflarının ortaya çıkması için allah Teala onu imtihan eder. Furkan Suresinin 20. ayeti. Dünyevi ve uhredi herhangi bir konuda kim başarmış? Bu ortaya çıksın diye imtihan eder. Enfal Suresi 17. ayet kelime. kerime. Yani bunların hepsini tek tek açıklamam imkansız ama en azından size vereyim. Siz kontrol edebilirsiniz. Bu dünyanın ve bütün yaratılışın Hayatın amacının imtihan olduğunu az önce Mülk suresinin ikinci ayetini söylemiştim. Buna ilave eden Yunus 14 ve Hud suresi yedinci ayet kelime. Şimdi anladık. Yani biz bu dünyada imtihan olacağız ve bu imtihan bizim lehimize, lehimize bizim iyiliğimiz için. Ama hani biz onu yanlış kullanırsak kötü, kötü bir sonuç ortaya çıkar. Daha doğrusu içimizde ne varsa o ortaya çıkar. Kendimizi tanımış oluruz ama imtihan kaçınılmaz bir şey. Hatta burada almadım bu notlarda, size anlatacağım notlarda. Daha önceki Ramazanlardan birinde ben bir Ramazan boyu bu imtihan, Kur'an-ı Kerim'de imtihan konusunu anlatmıştım Kabele'de cemaate. Orada mesela bütün peygamberlerin de imtihandan geçirildiği anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Süleyman Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, yani Kur'an-ı Kerim'e bakın yani İsrailoğulları, Hazreti Musa, bütün peygamberler imtihandan geçirilir. Hatta imtihanın kulun lehine ve kul için mertebe kazandırıcı bir amacının olduğunu şuradan anlıyoruz. Bir kişinin Allah katındaki kıymeti ve değeri yükseldikçe imtihanın şiddeti de artar. İmtihanları en şiddetli olan, dünyada imtihanları en şiddetli olan peygamberlerdir. E, bu yüzden e, bunu size bir e, efendim, bütün e, açık kalpliliğimle diyorum Arkadaşlar ben e, Kur'an kıssalarını, Kur'an'daki peygamberlerin an, bize anlatılan e, yaşantılarını, hikayelerini demiyorum, yaşantılarını okudukça e, kendi yaşadığım bazı imtihanlarda o çok büyük kuvvet aldım şu açıdan. Yani dedim ki şimdi Eyyub'e oluyor olacak bir şey. Yusuf'a oluyor, Yakub'a oluyor. Efendim Hazreti İsa'ya oluyor bakın nelerle denenmişler bunlar yani. Bir hatırlayın azıcık. Sen kimsin yani sana niye olmayacak? Sana niye olmayacak? Bunun altını çizin. Yani e, sizin hiç imtihan edilmemeniz bir problem eğer öyle bir şey varsa öyle bir şey yok aslında. Sadece siz farkında değilsinizdir. Bilinciniz e, o açıdan açık değildir. Eğer kendinizi böyle ben hiç imtihan edilmiyorum zannediyorsanız o da bir yanılgı. Neden e, yanılgı? Şimdi anlatacağız. Çünkü e, sadece yokluk ve sıkıntının imtihan olduğunu zannediyor insanlar. Halbuki şimdi sayacağım mesela nelerle imtihan oluyoruz Kur'an-ı Kerim'e göre. Bunların tabi tek tek uzun uzun ayetler var. Hiçbirine bakmaya burada zamanımız yok. Sadece başlıkları söyleyeyim. Mesela mallar ve evlatlarla imtihan oluyoruz arkadaşlar. Enfal suresi 28, tegabun 15. Bilhassa bu tegabun 15'e bakın. Çok etkileyici bir ayet-i Bir başka insana verilen, bize verilmeyen farklı imkanlarla imtihan oluyoruz. Bu çok ilginç. Yani mesela komşun senden daha mutlu. Halbuki senden daha beceriksiz. Efendim ne bileyim sen bu kadar eğitime önem vermişsin, her gece gündüz uğraşmışsın ama bir başka gece konuda büyüyen bir çocuk senin çocuğundan daha başarılı, daha zeki vs. Yani etrafımızda bizim gözümüzün gördüğü bildiğimiz insanlara bizden farklı olarak verilen üstün meziyetler bizim imtihan konumuzdur. Ne yapacağız? Orada nasıl davranacağız? O nasıl davranacağımızı da söylüyor allah Teala. Nisa suresi 32. ayet-i kerime. Ona bakarsınız. وَلَا تَتَمَنَّا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ <gülüyor> عَلٰى Allah'ın sizin birbirinizden farklı olarak verdiği özellikleri temenni etmeyin. Diyor. Yani sen kendi elindekine bak diyor. Şimdi bu, ayeti, bu, ve, bu ve benzeri ayetlerden ben şöyle bir hayal kuruyorum. İşte hatabi delil bu demek. Yani en alt seviyeyi anlatıyoruz şu anda. Şöyle bir hayal kuruyorum dünya hayatını e, çok büyük bir stadyum düşünüyorum işte onun o alanda çok büyük bir alanda masalar kurulmuş böyle küçük küçük tek kişilik masalar yani efendim ve üzerinde çeşitli malzemeler var ve bu bir yemek yarışması herkes gelecek o masalardan birisi ona verilecek ve o masanın üzerindekilerle en güzel yemeği yapacak. Şurada yani yarışmadaki tuhaf taraf şurası hiçbir masanın üzerindeki diğeriyle eşit değil. Yani mesela benim masamda işte bulgur var, mercimek var, kıvırcık var, taze soğan var. Başkasının masasında süt var, et var, yumurta var, tavuk var yani evvai çeşit şeyler var. Şimdi eğer ve bu burası bir yarışma, festiv kul hayrat var ya hayırlarda yarışın diyor Allah Teala. Ve serry o ilam maufiratimni Rabbikum ve cennetin diyor. Rabbinizin mağfireti ve cennet inşin diyor. Yani hayat bu anlamda hani çok bizi gerdiği sevmesek de yarışma. E, kelimesini. Kur'an İs İslam'ın bizi teşvik ettiği yarışma kişinin kendisiyle yarışmasıdır. Dolayısıyla bir başkasıyla çekişmesi değildir. Az önce okudum Nisa 32. Yi. Efendim e, biz ne yapıyoruz? Bize bir masa veriyor. Geçiyoruz masanın başına. Şimdi benim masamda bunlar var. Eğer ben bütün bana tanınan vakti buna ömür diyoruz. Onun masasında ne var? Şunun masasında ne var? İşte ona da o verilmiş. Bana verilmemiş. Ben zaten bu, bu malzemeyle ne yapacağım ki diye başkalarına imrenerek ve kendi kendime hayıflanarak hiçbir eser ortaya koymadan da bitirebilirim bu yarışmayı. Sıfır yani. O çok verilen, yani masasında her türlü malzeme olan bir gurura kapılabilir. Ben zaten kesin birinciyim, baksana benim masadakileri başka hiç kimsede yok diyebilir. E, ve o da işte böyle özenmeden, kendinden çok emin olduğu için özenmeden, kimini yakar, kimini e, e, kurutur, kimini sulu yapar, kimini susuz yapar, böyle ortaya Acayip bir şeyler çıkarabilir. Veya ben e, başkalarına bakmayıp kendi önüm... işte buna da rıza mertebesi diyoruz tasavvufta. Çok çok önemli bir... Yani şu imtihanların geçilmesinin en önemli şartlarından bir tanesidir. Allah'tan razı olacaksın. Allah'tan razı olmak ne demek? Yani onu senin için takdir ettikleriyle barışık olacaksın. Buraları hızlı geçeyim artık. Ne yapıyorum? İşte özeniyorum, çok özen gösteriyorum ve işte hanımlar anladılar benim masamdaki malzemeden bir mercimek köftesi çıkar. Ee, çok güzel bir mercimek köftesi yaptım. Bütün itinayı göstererek ben birinci olabilirim. Yani bu hayattaki imtihanı bir portacı geçebilir bir hiç kimsenin yüzüne bakmadığı kapılardan kovulan değil mi? Peygamberimiz diyor ki sizin dualarınız onlar sayesinde kabul ediliyor. Dolayısıyla başkalarına verilenlere bakmayıp bakmamak da bizim bir imtihanımızdır. allah Teala insanı şerle de hayırla da imtihan edebilir. Dünya hayatının güzellikleri, coşku, o nimetler onlarla da imtihan edebilir. Taha Suresi 131. Bol rızık. Ve bütün nimetleri vererek imtihan edebilir. İşte her zaman yokluk imtihan değildir, bazen varlık imtihandır. Zümer 49, cin 17. Keder ve çeşit çeşit belalarla bizi imtihan edebilir. Biz en çok bunu imtihan olarak görüyoruz. imanımızda samimi olup olmadığımızla imtihan edebilir. Az önce konuştuk. Bir de ilginç bir şey var. Maide suresi 48'de geçiyor ayetin içinde size verdikleri hususunda sizi imtihan etmek için diyor bakarsınız o ayete uzunca bir ayet maide 48 herkesi yani her din mensubunu tarih boyunca kendisine verilen şeriatla şeriat hukuk demek burada yani dini kurallara uygun yaşayıp yaşamadığıyla imtihan edecek her milletin kendi şeriatına göredir imtihanı Allah'ın yardım ve lütufları da bir imtihandır. Beni çok etkileyen Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar hadise hadisede, hatırlayın, Ani adeta bir ışınlanma anlatılıyor orada yani. Göz açıp kapayıncaya kadar taht Yemen'den Kudüs'e geliyor. Efendim tahtı görünce karşısında ne diyordu Süleyman Aleyhisselam? Diyor ki, Ya Rabbi ben biliyorum, sen beni imtihan ediyorsun. Bu benim için bir imtihandır. Liyeblu ve ni? Beni imtihan ediyorsun. E eşkuru em ekfur. Şükür mü edeceğim, körlük mü edeceğim? Yani ben ne olmuşum be, vay canına ben nasıl bunu yaptım diye hani kendimden bilip Rabbime karşı nankörlük mü edeceğim? İşte o yüzden mesela mümin sevinirken de çok ölçülü sevinmelidir. Nasıl yaptım? İşte ben başardım. Bunlar mümine yakışan bir sevinme tarzı değildir. O Süleyman Aleyhisselam'ın başarısı. Efendim dolayısıyla Allah'ın size sürekli yardım etmesi, her işinizin rast gitmesi bunlar da bir imtihandır ve bunların Allah'tan olduğunu unutmamak gerekir. Bolluk. Efendim zayıf insanlar, çevremizdeki zayıf insanlar, az önce kuvvetli insanları söyledik. Onlar bizim için imtihandır. Zayıf insanlar da bizim için imtihandır. Onlara nasıl davranacağımız konusu. Bununla ilgili ayet En'am suresi 52 ve 53. ayet ve savaş. Savaş Kur'an-ı Kerim'de ciddi bir imtihan sebebi olarak anlatılır. Dolayısıyla arkadaşlar Allah bizi biliyor biliyor. Peki niçin imtihan ediyor? Bizim gelişmemiz için bize fırsatlar sunmuş oluyor. Ayrıca bunun benim hatıralarımda küçük bir anekdot da aktarayım size. Çocuklarım şu anda hepsi yetişkin. İşte tam ergenlik çağlarında, lise yaşlarındayken bu imtihan konusu ve kötülük problemi çok konuşuldu. Tabii soruyorlar. Ondan sonra işte elimden geldiğince anlattım. Bir tanesi dedi ki, ya ben anladım dedi yani. Bu hayat falan niye var? Allah dedi bizi yarattı ruhlarımızı. Ve tabii bu tamamen onun fantazisi diyelim yani hayali. Böyle dini bir bilgi gibi dinlemeyin. Allah bizi yarattı. Ruhlara dedi ki sen cennete sen cehenneme. Ruhlar dediler ki bir dakika ya niye birileri cennete gidiyor birileri cehenneme gidiyor? Yani anlayamadılar ve itiraz ettiler. Onun üzerine Allah bir parantez açarak bu dünyayı yarattı. Bana göre çok güzel bir açıklama bu. Yani özellikle bize kendimizi bildirmek için bu dünyayı, bu dünyayı ve bu dünyadaki imtihanı yaratmış olması. Ayrıca efendim insanlar uykudadır ölünce uyanırlar hadis şerifi. Ben bu dünyada bir ağacın altında bir yolcu gibiyim hadis şerifi. Diğer pek çok delil bunu destekliyor bence. Efendim bir de şunu da unutmamamız gerekiyor. Herkesin imtihanı kişiye özeldir. Burası çok çok önemli. Yani kıyamet günü bize sorulacak sorular bile kişiye özeldir. Allah'ın adil isminin sonucudur bu, tezahürüdür. Yani allah Teala mesela işte o yüzden şimdi bu konuşmanın en önemli kısmını söylüyorum arkadaşlar. Çok çok önemli bu. Bizim zihnimizdeki pek çok itikadi soru şunu doğru yerleştiremediğimiz için aslında çok basit bir bilgi. Diyeceksiniz ki ne diyecek bu hoca şimdi? Böyle büyük bir şey bekliyorsunuz. Aslında herkesin bildiği bir şey. Ee, söyleyeceğim şey şu. Herhangi bir dini konuda, dinle ilgili, inançla ilgili herhangi bir konuda bir formül, bir izah kurmaya çalışıyorsanız o kuracağınız izahın içinde ahiret inancı yoksa doğru sonuç vermeyecektir. Yani ahiret inancıdır Tüm izahların ne yerleştirmemiz gerekiyor? Bütün formüllerde bulunmak zorundadır. Ahiret inancı o kadar esaslıdır. Ee, neden? Çünkü arkadaşlar, işte ne dedik az önce? Herkesi farklı düzeylerde, farklı şartlarla yarattı, değil mi? Farklı farklı e, noktalarda yarattı. Ben bunu bir sayı doğrusuyla izah ediyorum çoğu zaman. Artık bazılarınız belki 50. kere dinliyordur. İnşallah yoktur tekrar, tekrar dinleyenler aranızda. Efendim sayı doğrusunda şöyle, ortada bir sıfır noktası vardır. Kendimi karşıma koyduğumda sayı doğrusunu işte sol taraf eksi sonsuz, sağ taraf artı sonsuzdur. Bu sayı doğrusunun üzerinde hepimiz bir noktada dünyaya geliyoruz. Kimimiz eksi 30'da, kimimiz artı 10'da, artı 20'de, kimimiz eksi 50'de, eksi 5'de. Her insan farklı şartlarda dünyaya geliyor. Bu nedir? nedir? Niye eksi 30 mesela? İşte terk edilmiş bir çocuk olabilir, tacize uğramış olabilir, yani çok fakir olabilir, ailesini kaybetmiş olabilir, hiç eğitim almamış olabilir. Hani çok kötü şartlarda bir çocukluk geçiriyor. Ben de işte İstanbul'da doğuyorum iyi kötü okur yazar olmayan bir ailede büyüdüm ama yani bizi çok teşvik ettiler işte okumaya iyi kötü okumuşum buranın imkanlarından istifade etmişim yani artı 20 gibi düşünelim benim doğduğum şartları ekonomik açıdan çok alt seviye ama hani en azından iyi bir şehirdeyim yani imkanların olduğu bir şehirdeyim şimdi ben Kendime bir şeyler eklemişim, artı 20'den gelmişim, artı 30'a. Bana bakıyorsunuz, artı 30 O kişi de eksi 30'da başladı, dinmiş, işte kendiyle mücadele etmiş, nefsiyle, şartlarıyla mücadele etmiş, etmiş, etmiş gelmiş, eksi beşe. Namaz kılıyor, işte hacca gitmiş, her neyse yani, bir şeyler yapıyor din adına. Eksi, beş, eksi beşe götüren şey ne? Mesela kazık atıyor insanlara ticaret yaparken. İşte hafif kandırıyor yani. O aslında o temel güven duygusu olmadığı için. Hani e, şimdi psikolojik tahlile girmeyeyim de kendini hep böyle tehdit altında hissettiği için güvenemiyor insanlara ve e, hep böyle tırtıklamaya çalışıyor her taraftan. Şimdi siz ona bakıyorsunuz eksi beşte, bana bakıyorsunuz artı otuzda. Diyorsunuz ki işte Müslüman böyle olmalı. Bana baktığınızda, ona baktığınızda da diyorsunuz ki bir de hacca gitmiş, bir de namaz kılıyor diyorsunuz. Halbuki hangimiz daha çok ilerledik sayı doğrusu üzerinde? O daha çok ilerledi. Çünkü o eksi otuzdan eksi beşe geldi. Ben sadece on basamak ilerledim. İşte allah Teala arkadaşlar bize baktığında nereden başladığımıza da bakıyor. Onun için onun imtihanı e, haksızlık içermiyor. Ee, onun bize soracağı sorular haksızlık içermiyor. Bütün şartlarımızı yani bize ne verdi, kaderde ne verdi, zekamız hepsi devreye girecek arkadaşlar. Ne kadar letüs elünneyevme idin aninne'in. Bütün nimetlerden sorulacaksınız o gün. Dolayısıyla mesela diyor ki Peygamberimiz sahih hadistir. Diyor ki fakirler zenginlerden 500 yıl önce girecek cennete diyor. Kıyamet yılıyla. 500 yıl önce ne demek cennet niye yani ikisi de Müslüman niye bir fakir 500 yıl önce giriyor? Çünkü zengin diyor malını nerede her kuruşunu nereden kazandığını nereye harcadığını hesabını verecek diyor. Dolayısıyla yani ahirin işin içine katmadığımızda bizim... İmtihan meselelerini, işte yaratılıştan gelen eşitsizlikleri, Allah'ın kimine verip kimine vermeyişini anlamamız imkansız. Bir de dünya imtihanı gibi de zannetmeyelim, tamamen kişiye özel olduğunu unutmayalım. Bir de arkadaşlar bizlerde genel olarak yaşadıklarımızı, başımıza gelen hadiseleri hep imtihan diye yorumlama eğilimi vardır. Yani çok severiz, her şeye imtihan demek isteriz. İşte çocuklarımız istediğimiz gibi olmadı, bizim yolumuza gitmiyorlar. imtihan. İşte e, işimiz rast gitmedi, iflas ettik veya Allah korusun o çok ağır bir şey. Yani işte dar boğazlardan geçiyoruz, hep imtihan. İşte ne bileyim, akrabamızla geçinemiyoruz, e, apartmanda problemler yaşıyoruz, komşularımızla imtihan. Böyle demeyi çok seviyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü imtihansa bir şey benim onda bir yok demektir. Yani ben benim kabahatim yok. Allah böyle takdir etti ve beni bununla imtihan ediyor. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Yani kendimizi iyi hissetme Halbuki acizane benim kanaatim arkadaşlar başımıza bir hadise geldiği zaman birinci şık arkadaşlar bu bir ceza mıdır diye bakmak ondan sonra imtihan mıdır diye bakmak. Benim tercihim bu yönde ama bunu yıllardır çok fazla kişiye kabul ettiremedim. Çünkü diğeri daha konforlu. Yani her şey imtahandır diye görmek daha konforlu. İşte insanlar aldıkları kiloyu bile imtihan. Yani Allah böyle takdir etmiş. Benim yapım böyle falan diyorlar. Yani bu kadar somut bir şeyi bile. Dolayısıyla benim bakış açım yani ceza mı acaba? Hani ben mi hak ettim bunu? Şu anda yaşadığım bu sıkıntıyı ben mi hak ettim? Çünkü Allah ceza da verebilir değil mi? Hele hele mümin kuluna cezayı dünyada verir. Aman ha parantez açıyorum Allah'tan ceza istemeyin. Bazıları böyle diyor. Diyor ki işte Allah'ın bana ahirette vereceğine dünyada ver. Hayır asla böyle dua edilmez. Allah'tan ceza istenmez. Türkçedeki anlamıyla söylüyorum. Yani kötü sonuç anlamında. Ceza aslında Arapça'da her türlü karşılık demektir. Efendim Allah'tan ne istenir? Af, mağfiret değil mi? Rahmet, iyilik, hasene istenir. Allah'tan asla ceza istenmez. Çünkü Cenab-ı Hak isterse beni dünyada da affeder, ahirette de affeder istersen. Şimdi ceza ve imtihan dilemmasına tekrar bakalım. Niye benim tercih ettiğim görüşü insanlar kabul etmiyorlar, kabul etmek istemiyorlar? Çünkü acı çekecekler. Çünkü eğer mesela ben çocuklarımın eğitiminde bir yeri yanlış yaptığım için bugün onlar böyleyse, yani benim eksik gördüğüm yerdelerse o zaman ben çok acı çekeceğim. Çünkü ben yaptım bunu. Ve bu beni çok mutsuz edecek. Ee, ve bir şeyleri değiştirmem gerekecek. Durumun değişmesi benim elimde olacak o zaman. Anlatabiliyor muyum? Yani bugüne kadar hani böyle gelmiş böyle gitmez demem gerekecek ve bütün hayatımı değiştirmem, irademi teksif etmem gerekecek oraya. Dolayısıyla bu uğraşı, bu çabayı, bu muhasebeyi göze almak istemediği için insan en konforlu olanı tercih ediyor. Her şey imtihan. Acizane kanaatin biz arkadaşlar neyin imtihan, neyin ceza olduğunu tam olarak çözemeyiz kendinize böyle çok da eziyet edip bazen işte o düşük benlik değeri e, taşıyan arkadaşlarımız e, bizim de o psikolojiye girdiğimiz dönemler oluyor efendim böyle kendini her şeyden sorumlu hissediyor bazen diyorum ki yani bu atama bir iç savaş çıksa ben kendimi ondan sorumlu hissediyorum yani bütün dünyada olan bir tenden, bu yanlış bir şey bu çok ağır bir yük sen hayır bize bun aslında madalyonun öbür tarafında narsizm var ona da dikkat edin. Bileyim misin? Bütün dünyası etrafında mı? Acaba ben bunu hak edecek bir şey yapmış olabilir miyim? Bu sonuç benim davranışlarım yüzünden mi? Diğer teşhissel bir muhasebe yapıp düzeltmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de mesela şimdi bununla bağlantılı olarak ele alıp yapılır. kuran bakın yani neden bahseden ayetlere şimdi bizim bununla zamanımız ve yerimiz yok. Kadın inşallah anlaşılmıştır. Yani bu ceza meselesine bakmak gerekiyor. E, bizim yaptıklarımızla bize yapılanlar. Yani benim başıma gelenler benim yaptıklarımın neticesi mi yoksa Allah'ın takdiri mi? Peki diyelim ki işin içinden çıkamadık veya çıktık anladık. Yani e, ben yapacağım bunu ne yapacağım? Veya ben yapmamışım. Allah Teala e, bana böyle bir şeyi uygun görmüş. E, ne yapacağım? Bu, bu durumda arkadaşlar durumda Çağımız tek şeyi var. Tevbe bizim yani tevbe istifarı da ama sadece Allah'tan affilemeye gibi düşünmeyin çünkü tevbe kelimesi a b y u b'dan geliyor kök olarak dönüş demek. Yani sizin o ne her ne varsa ona sebep olan, o yaşadığınız hadiseye sebep olan ondan geri dönmeniz. Bir dönüş yaşı islah etmeniz, düzeltmeniz demek mesela illerlediğine tabu ve aslahu O kadar çok geçer ki Kur'an-ı Kerim'de. İşte bir cezadan bahsedilir sonra denir ki ancak tevbe edenler ve kendini ıslah edenler hariç ıslah olanlar hariç der o cezadan. E, bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kadar gelen bu e, Seyyid-i İstiğfar duasını da özellikle sahih kaynaklarda da geçtiği için şiddetle tavsiye ediyorum. E, o duanın içinde çok sevdiğim bir kısım var. Yani duanın hepsi çok muhteşem gerçekten. E, efendim bir kısım var. E, Allah'a sığındıklarımın birçok şeyden Allah'a sığınıyoruz. O duanın içinde bir cümlesi de Diyor. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum Ya Rabbi. Yani benim yaptıklarımın sonuçlarını, yani bakın şer şimdi kötülük konusuna da böylece dokunmuş oldu. Yani başımıza gelen kötülük, acaba Allah'ın bize yaptığı mı, bizim kendimize yaptığımız mı? Değil mi? E, bu konuda da e, bizim ihtiyacımız olan, bir bakış açısı var arkadaşlar. O da Allah hakkında hüsnü zan beslemek. E, şer maddesine İslam Asikol tekrar baktım sizinle bu konuşmayı yapmadan önce. Aman Allah'ım işte mezheplerin görüşleri, kelam da efendim filo, İslam filozoflarının görüşleri, e, ta Eflatun'dan, Aristodan itibaren insanlar bu konuda neler düşünmüşler. Hepsi e, detaylı olarak yazılıyor. E, i̇nşallah ona değineceğim biraz sonra. Bunu da bu şekilde geçerek şimdi imtihanla kötülük arasındaki kesişme noktasına gelelim. Şimdi arkadaşlar özellikle ben Sufi bakış açısını burada çok nasıl diyeyim bana çok uyuyor Gazali başta olmak üzere. Bir ne ee, Arabi de var içlerinde yani bu konu bu görüşünü beğendiğim. Ee, benim ne haddime ama işte ben de kendi kendime bir tercihte bulunuyorum sonuçta neye inanacağım yani bu konuda. Efendim ben şuna inanıyorum Allah'ın yarattığı benim yaptıklarımın sonucu olmayan Allah'ın yaratıp benim için takdir ettiği hiçbir şey benim için kötü değildir. Saf kötü değildir yani Allah saf kötülük yaratmaz. İşte Gazali de aynı şeyi söylüyor. Bütün Sufiler de çoğu aynı şeyi söylüyor. Kötülüğü içinde barındırdığı iyilik cevheri için yaratır. Yani o kötülüğün içinde cevizin kabuğunun içi gibi içinde bir iyilik vardır. Senin ona ulaşman gerekiyor. Onun için o dışarıdaki kötülük kabuğunu aşman gerekiyor. O iyiliğe ulaşabilmen için. Peki herkes ona ulaşabiliyor mu? Arkadaşlar yani başına gelen olumsuzlukları e, kötü, ve kendisine yapılan kötülükleri bu çocukluk çağından itibaren olabilir. En zor açıklananı, açıklananı da çocukluk çağındakiler. Çünkü hani çocukluk çağında siz bir defa muhakeme edemiyorsunuz, kendinizi savunamıyorsunuz, müdafaa edemiyorsunuz, çok yetersizsiniz. Ve genellikle size yapılan kötülük birinci derecedeki çevrenizden geliyor. Yani çocukluk çağında çocukların yaşadığı imtihanlar en yakınlarına yani onu koruması gereken kişilerden geliyor. Dolayısıyla tamamen çaresiz yani bununla ilgili bir çalışma, laboratuvar çalışmasından bahsetti bir öğretim insi arkadaşımız, Yani tüylerim diken diken oldu. Çocuk mesela kendisine şiddet uygulayan annesini gördüğü zaman o anneye doğru gidiyor. Çünkü başka onun güvenebileceği başka hiç kimse yok dünyada. Ama giderken bir taraftan da böyle saçlarını yoluyor mesela. Ee, niye? Çünkü... Bir dehşet yaşayacak gene orada. Orada gene bir şey yani bu derecede çaresiz bize emanet edilmiş bir varlığa varlığın daha o kadar küçük yaştayken başına gelen kötülükleri izah etmek en zor kısmı. Bu kötülük probleminde bana sorarsanız benim o konuda yaklaşımım. Elhamdülillah yani birkaç yerde bu konuyu anlatanları dinleyip okudum ve e, aşağı yukarı aynı şeylerle karşılaştım hem psikolojik açıdan hem e, itikadi açıdan e, hani sağlam bir görüş yaklaşım olduğunu düşünüyorum ama tabii gene içinde çok zorluklar barındırıyor o da şu arkadaşlar Allah Teala bizim bir konuda hassas olmamıza sebep olacak bir imtihamdan geçirmişse bizi e, mesela yani e, ben örnek vereyim ben, benim annem de babam da temizlik işçisiydi ee, ve ben böyle hizmet sektöründe çalışan insanlara kötü davranılması konusunda çok hassasiyetim vardır. Niye? Çünkü o aileden geldiğim için, öyle bir aileden geldiğim için yani size çocukluğunuzda yaşadığınız şeyler bir hassasiyet kazandırır. Böylece ne oluyor? Mesela işte herkese nazik davranmak, kimseye haksızlık etmemek gibi bir e, davranış gelişiyor sizde. Ha, bu sadece sizde değil, sizde kalmıyor bu. Ne Mesela ben vaiz oldum, herkese anlatıyor değil mi? Efendim alt tabakaya kötü davranmayın, işte kölelerinize kötü davranmayın, hadisler var, efendim, ayetler var, insanları küçümsemeyin vesaire. Neden? Çünkü bende okulda bir hassasiyet oluştuğu için. İşte yani diyelim ki bir çocuğun başına gelebilecek en kötü şeyler e, gelmiş olsun birisinin başına. Eğer var Yani karşınıza çıkan fırsatları kullanıp kullanamadığınız vesaire bunların hepsi arkadaşlar neyi sağlıyor? Sizin o konuda kalbinizde bir hassasiyet gelişmesini sağlıyor ve o hassasiyet bütün insanlığın hayrına oluyor arkadaşlar. Burada bir film tavsiye edeceğim yani Ramazan'da bile izlenebilir. Efendim Lorenzo'nun Yağı diye bir film var. Hepinize tavsiye ediyorum. Yani sizin başınıza gelen bir felaket veya bir istenmeyen durum bütün insanlığın nasıl hayrına olabilir? Bütün insanlığın nasıl hayrına olabilir? Çünkü siz o has, mesela ben işte böyle bir e, taciz yaşamış bir e, hanımla konuşmuştum. E, çok büyük bir, böyle küçük çocukları böyle yanında kimse olmadığı yerlerde riskli yerlerde gördüğü zaman hemen böyle tüyleri diken diken oluyor. Dedim ki bak bu çok güzel bir şey aslında. Neden? Çünkü şu anda sen çok iyi eğitim almışsın, maddi imkanların var ve böyle bir tecrüben olduğu için ne yapmış oluyorsunuz? Ee, o tecrübeyle başka çocukların aynı e, imtihanları yaşamaması için eğitimler verebilirsin, kampanyalar düzenleyebilirsin, anneleri babaları bilinçlendirebilirsin. Şerden hayır kazanarak çıkmayı bilmektir. Anahtar cümle bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mümin her durumdan hayır kazanmasını bilerek çıkabilen kişidir. Başına şer geldiğinde sabreder, hayır kazanır. Başına e, hayır geldiğinde e, şükreder hayır kazanır. Nimetle karşılaştığında şükreder hayır kazanır. Bir de mümini buğday e, başağına benzettiği e, bir hadis-i şerif var. E, şey affedersiniz ayet-i kerime var. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin son ayet-i kerimesi. Müminleri orada başakları dolmuş bir buğday tarlasına benzetiyor Cenab-ı Hak. Buğday hani bu, bunu inceleyin. Yani neden bu kadar varlık bir buğdayın mesela rüzgarda, fırtınada, olumsuz koşullarda yattığını ama o koşullar geçince tekrar kalktığını söylüyorlar. Dolayısıyla yani mümin yıkılmaz, çökmez, Allah'a isyan etmez, inancını kaybetmez. Bu yaşadığımız imtihanların bizim inancımızı kaybetmemize sebep olmaması için bir anahtar bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Kendi hikayenizi inançlarınızın nasıl diyeyim oluşturucusu yapmayın. Yani inançlarınızı kendi hikayenize dayandırmayın. Çünkü herkesin başından bir şeyler geçti. Siz karşınızdaki birini çok saygın görüyorsunuz, çok iyi şartlarda görüyorsunuz ama onun neler yaşadığını işte -30'dan oraya nasıl geldiğini bilmiyorsunuz ki. Veya şu anda içinde bulunduğu durumu bilmiyorsunuz ki. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim bize ne diyor Bakara suresinde? Ve asa entekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. ve Sen bir şeyi çok istersin, çok arzu edersin ama o senin için şerdir. Ee, sen bir şeyden hiç hoşlanmasın ama o senin için hayırdır. Mesela bunu cihat konusunun içinde anlatıyor. Mesela şehadeti, şehadet şimdi hayır mı, şer mi yani bir insan için? Bunun gibi düşünmek lazım. Yaşadığımız bir imtihan arkadaşlar. Eğer biz e, işte demin zekadan vesaire bahsettim. Eğer biz gereken donanıma sahip değilsek, e, zayıfsak, kendimizi ee, ve bakış açımızı düzgün bir çizgiye oturtamamışsak, inançlarımızı düzgün bir çizgiye oturtamamışsak, bu bizde büyük bir çöküş ve yıkıma da yol açabilir. Mesela ben Ramazan'dan hemen önceydi, iki tane e, delilik yaşayan, yani bildiğiniz psikoz yaşayan iki yazarın kitabını okudum. Ee, biri Ayşe Şasa, bir ruh macerası. Ee, biri de Sylvia Plath, efendim Sırça Fanus diye. Mesela biri oradan büyük bir çıkışla çıkıyor. Biliyorsunuz o Ayşe Şasa o zaman oluyor yani. E, o şizofreninden önce biz Ayşe Şasa'yı biliyor muyduk? Diğeri ise intihar ediyor. Kafasını fırına sokarak intihar ediyor arkadaşlar gazı açıp. Dolayısıyla e, yani... Oradaki fark, tabii ben şimdi ikisini kıyaslayacak yeterlilikte değilim fakat peş peşe okuduğum için etkisindeyim hala. Oradaki fark işte olaylar değil. Yani sizi çökerten, sizi yıkan yaşadığınız imtihanlar değildir. O imtihanları nasıl yorumladığınızdır. O yüzden mesela ne diyorlar? Felsefe soru sorar, bilim açıklar, din anlam verir. Anlam vermek ne demek? Yani ben bu imtihanı niçin yaşıyorum? Neden ben böyle mesela buradan niçin yaşıyorum diye düşünüp Tanrım ben bunu hak edecek ne yaptım oraya varanlar var. Tanrım neden ben diyenler var. Ben de diyorum ki neden sen olmayasın? Neden sen olmayasın? Efendim böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tanrı iyiyse neden din veriyorsun var İşte onlara ölçüde verdiğimi düşünüyorum. Çünkü birazdan Gazali'nin yaklaşımına öylediğinde sanırım bu daha iyi anlaşılacak. Ee, Gazali diyor ki Leysef imkani ebde umi makan çok meşhurdur kelam bir söz tabii çok da eleştirilmiş çünkü her görüşün müdafileri var karşı çıkanları var ben bu görüşü kabul ediyorum arkadaşlar diyor ki gazali yani şu yaratılandan şu yaratılandan daha iyi bir yaratılış yoktur diyor yani Allah en mükemmel alemi yaratmıştır. En mükemmel sistemi yaratmıştır. Bu yaratılan olabilecek bütün seçenekler içinde en iyisidir. İyimser bakış açısıyla. Dolayısıyla peki niye biz imtihanlar yaşıyoruz? İşte en başta e, söylediğim üzere az önce gelen soru da ben aslında onu açıkladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Nerede açıkladım ben onu? Yaptığı, başımıza gelenler bizim yaptıklarımızın sonuçları mı yoksa Allah mı böyle takdir ediyor? Yani bir yaptıklarımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor ama bu yaptıklarımızı gözden geçirirken çok böyle bunu depresif bir e, halet ruhiyeye sokup işte biz berbatız bizden adam olmaz biz çok kötü Müslümanlarız o yüzden bak işte Kudüs'te böyle işte şurası da böyle e, dünyanın her yerinde Müslüman kanı akıyor biz işte e, e, şey hiçbir imtihanı geçemedik yani bu, bu edebiyat da doğrusunu isterseniz bana çok ümit vermiyor. İmtihanı geçme konusunda. Çünkü bir eylem içermiyor. Yani ağlayıp sızlayarak mutlu olmayı içeriyor. Bu genelde imtihan yaşayanların çok sevdiği bir haldir yani. İşte az önce söylediğim gibi. Çok konuşuyoruz sabaha kadar işte nargile kafelelerde gençler bunları konuşuyor. Biz işte çeşitli sohbet meclislerinde bunları konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz, üzülüyoruz, üzülüyoruz. Sonra diyoruz ki evet bu akşam da Kudüs'ü konuştuk. Bu akşam da Afrika ile dertlendik. Bu akşam, yani konuşmayalım demiyorum. Ama eğer sonuçta bir işte amela, bakın arkadaşlar, eğer sonuçta bizi bir amelle götürmüyorsa bu bir eyleme ve bu eylemin çok büyük eylemler olması gerekmiyor. Yani ben Fatma Bayram'ım, bir kadınım, orta yaşın üstündeyim. İşte benim maddi imkanlarım bu kadar, sosyal seviyen bu kadar. Benim elimden ne gelir? Benim elimden gelene odaklanmam gerekiyor. Yani bir de herkes çok büyük bir şey yapmak istediği için kimse bir şey yapmıyor. Çünkü çok büyük şeyler yapacak büyük adamlar değiliz biz yani çoğumuz. Onu kabul etmek gerekiyor. Ve küçük şeylerin Allah'ın rahmetini çekeceğini e, ümit, et, ümit etmek durumundayız yani. Öyle vaat ediliyor çünkü bize. Yani ben saf iyilik içeren, Tam ihlasla, tam bir e, Müslümana yakışır şekilde, tam bir duruşla bu hayatı yaşayabilirsem, yaşadığımda işte komşumla, çocuğumla, herkes, siyasi duruşumla, sosyal duruşumla, her konuda yani. O zaman neticede allah bu şuna duruşuna benziyor. Herkes kapısının önünü temizlerse bütün şehir temiz olur değil mi? Ama herkes büyük bir temizlik aracı icat etmeyi hayal ediyor. Öyle düşünün. Yani öyle bir temizlik aracı ben icat edeceğim ki sokağın üstünde böyle havadan geçecek ve bütün kapıların önleri böyle hüş diye vakumlayacak, her yer tertemiz olacak. Ben onu hayal ediyorum ama evimin önünü de çöp götürüyor. Anlatabildim mi? Yani ben böyle düşünüyorum kendimizi. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela'nın altını çizerek. Hanginiz daha güzel davranacak Bakın davranacak, daha güzel konuşacak demiyor, daha güzel düşünecek demiyor, daha güzel ne bileyim yani e, notuk atacak demiyor, yani ne bileyim daha çok kazanacak demiyor. Hanginiz daha güzel davranacak diye sizi imtihan etmek için e, hayatı ve ölümü, yarattım diyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'deki bu Musa ve Hızır kıssasına da bakmanızı tavsiye ederim. İyilik, kötülük, hayır, şer problemleri. Orada da yani size şer gibi gözüken aslında bir hayır içeriyor. Yani işte şeriat, hakikat, e, ikilemi o kıssada o çok güzel anlatılır ve yakında onu işlediğim için çok da üzerinde durmayacağım. Şimdi efendim size söyleyeceğim son Şeylere geldi. Allah hakkın imtihanı geçmek için neler yapmamız gerekiyor? Yani biz imtihan edileceğiz. Bu imtihan iyilikle de olabilir, kötülükle de olabilir. Bu iyilik ve kötülük izafidir. Onlara biz iyi veya kötü diyoruz. Çünkü Allah katındaki iyilik ve kötülükle bizim anladığımız iyilik ve kötülük aynı şey değil. Mesela bizim işte on çeşit yemek olan bir iftar sofrasına oturmamız iyilik gibi geliyor. Ay şükredelim şu nimetlere baksana Allah'a çok şükür diyerek sofraya oturuyoruz. Ama aslında bir şer o bizim için. Hem manevi açıdan hem maddi açıdan, fiziksel açıdan bir şart. Dolayısıyla iyilik ve kötülük izafi kavramlar ve asla Allah'a izafe etmemeli. Şimdi işte oraya geldik tam. İmtihanı geçmek için bizim başımıza gelecek bu imtihanları aşabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Benim e, kendi notlarım bunlar. Yani herhangi bir kaynaktan aktarmıyorum size. Kendi notlarımı aktarıyorum. Birincisi Allah hakkında hüsnü zan etmemiz gerekiyor. Bunların her biri ama ayrı ayrı bir konuşma konusu. Allah hakkında hüsnü zannetmek ne demek? Allah'ın benim için takdir ettiği hiçbir şey kötü değildir. Allah benim için kötülük takdir etmez. Yani dolayısıyla kaderde olan, işte çocuğunun olması, olmaması, kız olması, erkek olması, işte ne bileyim bazı kısmetler tabii ama şimdi o kısmet meselesini hiç açmayalım. Yani bir kısmı da bizim elimizdedir. Ben tamamen böyle cebriye ekolünden biri değilim yani. Hani kişinin kendi gayretinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta... Yani uğraştınız, çaba sarf ettiniz ama sonuçta elde edebildiğiniz şey sizin lehinize olandır. Yani Allah hakkında hüsnü edeceğiz Ve her durumdan hayır kazanarak çıkmaya odaklanacağız. Az önce anlattım onu. Yani başımıza ne gelirse gelsin buradan ben nasıl bir hayır kazanabilirim? Biraz biyografi okuyun arkadaşlar. Ben biyografi okumayı çok severim rastladıkça. Yani böyle oturup tabii çok uzun günler ayıramıyorum ama hani kaçak göçek okumaya çalışıyorum arada sırada. Doğudan batıdan arkadaşlar dünya çapında başarılı olmuş, büyük işler yapmış, büyük eserler vermiş insanların hayatlarını okuyun. İçlerinde bir eli yağda, bir eli balda olan çok az insan var yani hayattaki bazı işte biliyorsunuz kim demiş hangi eski Yunan Sokrat galiba işte evlenin mutlu e, hanımınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz kötü çıkarsa filozof olursunuz diyor yani o mut, e, aksilikler o mutsuzluklar yaşanan mahrumiyetler bir şeylere ulaşamamak değil mi kimini sanatçı yapıyor kimini ilme e, kendisini vermesine sebep oluyor işte Lorenzo'nun yağı gerçek bir hikayenin filmidir o e, izleyin lütfen efendim orada göreceksiniz yani sizin yaşadığınız bir olumsuzluk bütün insanlık için iyi bir sonuçla sonuçlanabiliyor. Bir de ahiretteki neticesini düşünün. Yani sizi Cenab-ı Hak mesela kıyamet günü dirileceğiz biz. Bir bakacağız ki Aa, dünyadaki yaşadığım şu sıkıntılar sayesinde şu anda ben cennetteyim yani. Yoksa amellerim yetmiyor cennetteki o mertebeye. Ben ona not yükseltme sözlüsü diyorum arkadaşlar. Not yükseltme sözlüsü şu demek. Yani Cenab-ı Hak bana bakıyor. İşte diyelim ki beğenilecek bir tarafımı buluyor inşallah. Ee, diyor ki bu Fatma Bayram ya iyi yerlere layık diyor. Ama ameli yetersiz diyor. Yani o yerleri hak etmiyor, amelleri yetmiyor oraya. Ne yapıyor? Tabii işte burada aslında bir şey de zımnen, Bakın neyi söyleniyor? Gene amele dönüyoruz. Neyi söylemiş oluyorum? Ee, i̇mtihanlardan imtihanlarınızın bu kadar sık, bu kadar yoğun, bu kadar böyle baskın olmaması için amellerinizi artırmaya bakın, sadakanızı artırın, namazlarınızı artırın, tevbe istiğfarı artırın, arkadaşlar zikrinizi artırın, insanların kalbine sevinç koymaya bakın, hayır dua almaya bakın. O zaman o şiddet biraz azalacaktır. Çünkü işte Cenab-ı Hakk'ın sizi, notunuzu yükseltmek için sözlü yapmanıza, yapmasına gerek kalmayacaktır adeta yani çok basitleştirerek söylüyorum tabii bir de arkadaşlar şu ana odaklanmayı da tavsiye ediyorum size imtihanlardan kolay geçebilmek için şu ana odaklanmak ne demek Genellikle biz kadınlar arkadaşlar, kadınlar içinde bu çok vardır. Erkek dünyasını çok bilmiyorum ama kadınların halet ruhiyesi de buna uygun. Burada şimdi beni işte siz kadınların aleyhine mi konuşuyorsunuz bir şey yorumlar yapmayın lütfen yani örnek olsun diye söylüyorum. Çoğumuz böyle üzüntüyü biraz severiz arkadaşlar, üzülmeyi ben. Onun daha çocuk yaşlardayken fark etmiştim. Şimdi toplanıyor mesela babaannem biz babaanneli bir evde büyüdük babaannemin ahbapları diyelim geliyor herkes senin dizin mi daha çok ağrıyor benim dizim mi daha çok ağrıyor Allah Allah ya ağrımak iyi bir şey mi ki bunu yarış burada yarışıyoruz yani. Hangimizin kayınvalidesi daha zalimdi? Hangimizin kocası daha huysuzdu? İşte hayır benimki seninkinden daha huysuzdu. Böyle üzüntüden beslenen bir tarafımız var. Yani ne kadar çok üzüntü çekmişsek o kadar itibarımız sanki artacak. İşte bu üzüntüye, geçmişteki üzüntüye ve gelecekteki kaygıya odaklanmak Bizim şu andaki imtihanı kaybetmemize sebep oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu kaybetmek demeyelim de şu andaki imtihanda bizden beklenen tavrı ortaya koymamızı engel. Onun için şu ana odaklanmanız gerekiyor. İbnül Vakti olmak var ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i fethetmeye giderken yol boyunca, ne kadar sürdü o yol bilmiyorum, yaptığı bir dua aktarılır. Çok meşhur bir duadır. Allahumme inni e'ubu bike minel hemmi vel hazen ve e'ubu bike minel aczi vel kesel. Uzunca bir dua. Bir cümlesini söyleyeyim onu Google'a yazınca hemen çıkar. Diyor ki Allah'ım geçmiş için üzülmekten, gelecek için kaygılanmaktan sana sığınıyorum. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan öyle devam ediyor. Efendim bu geçmiş üzüntüye odaklanmak yani ben neler çektim neler yaşadım buna odaklanmak veya gelecekte ne olacak yarın ne olacak öbür gün ne olacak ben böyle yaparsam o öyle derse mesela böyle kurgular yapıyoruz sen nereden biliyorsun ki sen öyle yaptığında ne olacağını yani hani bu her şeyi kontrol etme geçmişi ve geleceği kontrol etme Fikrinden uzaklaşıp çünkü bu bizi çok tüketen bir şey arkadaşlar. Şu ana odaklanmak, şu anda ben ne yapıyorum? Bir işte konu anlatıyorum. Buna odaklanmam gerekiyor. Yani benim şu anda işte çocukluğumda ah ah bana da o zaman ne yapmışlardı diye düşünme imkanım var mı şu anda onu? Bakın yaptığım işe odaklanamam eğer öyle bir şeye kapılırsam. Onu geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun mümin duruşunu bozmamak. Arkadaşlar işte ben e, çok sıkıştım işte faiz alayım e, ne bileyim burada da çok sıkıştım bir yalan söyleyeyim kurtulmak için yani çok üstüme geldiler ben de yalan söyle falan gibi asla küçük de olsa büyük de olsa mümine yakışmayan Müslümana yakışmayan e, yollara satmamak ve e, onlara satmadığımız zaman Allah Teala'nın bize açacağı kapılara hayretler edeceksiniz arkadaşlar yani. Diyelim açmadı mesela işte ashabı uhtut anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onların o belaya, o fitneye maruz kalmalarına izin verdi. Onun da onda da bir hayır var arkadaşlar. Düşünsenize belki de o sayede asla amellerinizle gelemeyeceğiniz bir mevkiiye geliyorsunuz öbür tarafta. Bunu takviye eden destekleyen bir hadis-i şerif söyleyeyim, bitirmek üzereyim. efendim e, Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada hastalık çekerek ölenlere kıyamet günü Allah öyle mükafatlar, öyle mevkiler verecek ki e, mahşerde, hiç hastalık çekmeden sağlıklı bir şekilde yaşayıp ölenler diyecekler ki, keşke dünyadayken etlerimiz makaslarla doğransaydı da şimdi bu ödülleri biz de alsaydı. İşte o yüzden demin dedim ya ahireti katmadığınız hiçbir formül işlemiyor bu imtihan ve kötülük düşüncesinde. Diğer konularda da öyle. Hep ahireti ve innel ahirete lehiyel hayavan diyor Kur'an-ı Kerim. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Dolayısıyla hani çözümsüz kalan veya işte biz mümince duruşu gerçekleştirdik ama yine istediğimiz neticeyi alamadık. O zaman da onun karşılığının bize öbür dünyada çok daha büyük bir şekilde ve üstelik bizi daha fazla memnun edecek şekilde verileceğine iman etmemiz gerekiyor. Ee, ve son söz arkadaşlar tekrar en başta söylediğini söylüyorum. Ee, i̇mtihandan amelsiz geçilmez arkadaşlar. Amellerimize, davranışlarımıza bakmamız gerekiyor. Size çok tavsiye ederim. Ee, kendinize ameli, ahlaki kontrol listeleri yapın. Kontrol listeleri kendinize bakın yani demin dedim ya yemeği yediğin yemeği yazarsan görüyorsun nasıl ne kadar çok yediğini. İşte mesela bugün bir zikrin bir virdin var mı yaptın mı? Bugün hiç Kur'an okudun mu? Yani böyle listeniz olsun ama e, yazılı olmadığında arkadaşlar böyle uçuyor düşünceler ve sonuçta gene nefsiniz oradan sıyrıyor arada. Ama yazılı olduğunda önünüzde oluyor. Benim böyle bir kontrol listelerim vardır. Hep bazen bırakırım birkaç hafta ama genelde vardır... Değişir içindeki maddeler ama 17-18 madde aşağı yukarı, fiziksel sağlığımla ilgili, ekonomik durumumla ilgili, işte bugün tasarruf yaptım, israf yaptım mı? İşte namazları vaktin evvelinde kılmak, bunu bugün bunu yaptım mı? İşte her gün iki, bir paragraf olsun okudum mu? Bir cümle olsun yazdım mı? Yani kendinize böyle ameli anlatabiliyor muyum? Ama bu ameli sadece yani birine yardım etmek filan namaz kılmak falan diye anlamayın kalbin amelleri de vardır mesela zihnin düşüncenin de amelleri vardır itikat mesela iman bir ameldir bu açıdan baktığımızda dolayısıyla Amel olmadan hiçbir imtihandan geçemeyeceğimizi de tekrar söylemiş olayım. Muhakkak çok eksikler kaldı. Çünkü bu konu dediğim gibi kütüphaneler dolusu kitaplar yazılan üzerine ve dünya tarihindeki en ciddi insanların aşmakta en çok zorlandıkları problemlerden biri. Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verenlere. Efendim Allah'a emanet olun. Sorular olursa bekliyorum ben buradayım. Ee, Fatma Hocam ağzınıza sağlık. Bu Ramazan ayında iyi oldu gönüllerimize. Ben buradan keyifle dinledim. Ee, bir sürü evet. soru geldi hocam. Ee, öncelikle bir tavsiye şey istendi. Demiş ki katılımcımız, kötülük problemine dair hem itikadi değil hem de psikolojik açıdan okuduğunuz kitaplardan örnek verebilir misiniz demiş. Hı hı. Yani başlı başına bununla ilgili bir kitap okumadım arkadaşlar. Şimdi bu beyan yayınlarının çıkardığı 88 soru serisi var. Onu tavsiye edebilirim. Orada efendim hem kelamda hem siyerde hem hadiste en çok tartışılan 88 soruyu ee, ayrı ayrı yani siyer için ayrı bir kitap, kelam için ayrı bir kitap işte inanç konularıyla ilgili. Mesela işte bu notları hazırlamadan önce ona bakmıştım. En son onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar çok ansiklopedi okumanızı tavsiye ederim. Ben ansiklopedi dedikçe siz kitap diyorsunuz. Ee, gerçekten ansiklopedi okumak zihninizin arkadaşlar dolap. ...dolaplarını, çekmecelerini düzeltmek gibidir. Yani bir evi düşünün, bütün dolaplar, çekmeceler birbirine karışmış. Mutfak çekmecesinden çorap çıkıyor, işte banyo çekmecesinden bıçak çıkıyor mesela. Yani böyle bir evde nasıl yaşayabilirsiniz? O evde hizmet olur mu yani, yürür mü hayat? Yürümez. İşte beynimizde kavramlar doğru yerlerinde olmadığı zaman da o zihinden düzgün bir düşünce çıkmaz. Ee, kavramların doğru yerlerde olması için de arkadaşlar sözlük ve onun bir adım ilerisi ansiklopedi okumanızı tavsiye ediyorum. Yani mesela şimdi bakın imtihan maddesine bakın. Bela, fitne zaten bir tanesini yazdınız mı ötekiler yanda çıkıyor ilgili olanlar. Efendim musibet, şer maddelerini okuyabilirsiniz. Ben ansiklopedi okumayı çocukluğumdan beri çok severim. E, çok faydasını gördüm. Sistematik düşünmenizi sağlıyor. Efendim doğru kavramlarla doğru sonuçlara ulaşmanıza yardım ediyor. E, bir de o 88 seri soru serisini de tavsiye etmiş oldum. Peki başka? Teşekkür ederim. E, Hanım olmuş demiş ki hocam. Müslümanların büyük kısmının savaşlar, baskılar altında olmasını iltihan açısından nasıl değerlendirmek gerekir? Hı hı. Arkadaşlar, e, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen e, bir ayet-i kerime var, bir ifade var. Diyor ki Rabbimiz, Bakara suresinde mesela ilki, Ve sözü bilen, وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَدِ Diyor. Eğer... Allah diyor insanların bir kısmının yaptıklarını diğer insanlar eliyle def yeryüzünü fesat kaplardı diyor. Şimdi bu minibüs edebiyatını da ben çok irfan, irfani bulurum yani. E, popüler edebiyatı çok küçümsemem ben. E, orada çok böyle irfan içeren sözler olduğunu düşünürüm. Bu minibüs edebiyatı gibi minibüslerin arkalarına yazılan sözler yani minibüs edebiyatından kastım o şu anda işte bu sosyal medyada yürüyor. Böyle herkes kopyala yapıştır, kim söylediği belli olmayan anonim sözler paylaşıyor. Onlardan biri şöyle diyor arkadaşlar. Diyor ki benim başıma gelen kötülük, benim imtihanımsa o sırada senin bana nasıl davrandığında senin imtihanındır diyor. Çok güzel bir söz bu. Ee, yani yeryüzünün bir yerinde bir savaş, bir mahrumiyet oluyorsa arkadaşlar bunun sebeplerine bakmamız gerekiyor. Tabii beni aşıyor bu. Ben yani uluslararası ilişkiler uzmanı, işte tarihçi, e, siyaset bilimcisi falan değilim. E, bir vaizim yani. Bir vaizin görebildiği kadarını ancak size söyleyebilirim. İşte bu savaşlar ne zaman başladı? Bu parçalanma ne zaman başladı? Bunun temel sebepleri neler? Bunlara bakıp oradan kalkmamız gerekiyor arkadaşlar. E yani ben... Benim kanaatim bizim yaptıklarımızın sonuçları olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bazı dönemsel şeyler var arkadaşlar. Yani tarihte bir döneme denk geliyorsunuz. O dönemde yaşadığınız şey yani dünyanın yaşadığı şeyler sizin de imtihanınız oluyor. Yani işte tam evleneceksiniz korona çıkıyor mesela. Haydi bütün düğün iptal oluyor filan. Yani bu şimdi bu korona yani sizi, sizinle ilgili bir şey değil. Bütün dünyanın yaşadığı bir imtihan. Veya işte sizin çocukluğunuz, mesela babamın çocukluğu e, İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlamış. İşte Türkiye'deki tek parti iktidar dönemine rastlamış. Yani namaz sureleri bile bilmiyordu baba. Dolayısıyla yani hani e, doğduğunuz dönemin, yaşadığınız coğrafyanın hani sizin seçiminiz olmadığını biliyoruz, değil mi? Ha yani burada şunu söyleyeyim, bu çok önemli. İyi ki hatırladım. E, onu söylemeden geçseydim çok üzülürdüm. Arkadaşlar, ben Başımıza gelenler konusunda, bu başımıza gelenler takdiri ilahi mi, yoksa bizim seçimlerimizin sonucu mu ve bizim orada bir sorumluluğumuz var mı? Mesela bunu savaşlar, bütün İslam dünyasının içinde bulunduğu durum içinde düşünebilirsiniz. Şöyle değerlendiriyorum, kıyamet gününde diyorum Allah Teala bana o konuyu soracaksa demek ki o konuda benim yapabileceğim bir şeyler var ve bu konu benimle ilgili sormayacaksa mesela bir yaşadığım bir sıkıntı var ve Allah onu bana sormayacak. Sormayacaksa o zaman o kader. Yani saf kader. Aslında her şey kaderdir de hani tamamen benim dışında. Nedir mesela bu? Mesela Diyelim ki ailenizle ilgili bir probleminiz var. Hayat boyu işte kardeşlerinizle aileniz böyle düzensiz, karmaşık, roller doğru oynanmamış. Yani bir sürü sıkıntı yaşamışsınız, problem yaşamışsınız. Bu aileyi siz mi seçtiniz arkadaşlar? allah Teala diyecek mi neden o aileyi seçtin? Neden sen o aileyi seçtin? Onun yerine şu aileyi seçseydin ya diyecek mi bana? Demeyecek mi? O zaman güney gösteriyor. Bu Allah'ın takdiri ve benim onunla barışık olmam lazım. Ve o konuda yapacağım bir şey yok. Ee, ama mesela bana e, neden çocuklarına şunu öğretmedin, şöyle yetiştirmedin? İşte ne bileyim? Yani neden İslam dünyasında e, eğer ben bir karar merceğimdeysem arkadaşlar. Yani bu sorun soranların tabi karar ne nere, nevel çalışıyorlar. Etkinlikleri ne kadar onları da bilmek lazım. Bir, yani sen genel olarak İslam dünyası ile ilgili ne yapabilirsin? Yani o yapabileceğin bir şey varsa, onu yapmamışsam arkadaşlar, o zaman tabii ki ondan hesap vereceğim. Yani herkes kendi pozisyonuna göre ümmete karşı sorumlulukları var. O sorumlulukları yerine, mesela ben bu akşam niye buradayım arkadaşlar? Yani hani bana buradan takdirler e, e, çıksın diye söylemiyorum bana. Mesela ben bunu ümmete kesmek olarak düşünüyorum arkadaşlar. Benim burada resmi bir zorunluluğum yok. Hiçbir maddi bir beklentim yok. Zaten yok. Yani buradan bir şey kazanmayacağım, herhangi bir şey. Hayır doğanızı kazanabilirim belki sadece. Yani demek istediğim her pozisyonda olan insanın ümmet-i muhammede hizmet edebileceği yerler var. Onları yapması gerekiyor bu imtihanı geçebilmek için. Anlatabilsem bilmiyorum. Ama onun dışında insanın merkezi yükseldikçe arkadaşlar hesabı artar. Tabii ki liderlerin daha büyük sorumlulukları var. E, o liderlere danışmanlık yapanların, onları yönlendirenlerin daha büyük sorumlulukları var. Büyük sermaye sahip olup dünyanın ve ülkesinin e, politikalarında belirleyici rolleri olanların daha büyük sorumlulukları var. Yani hiçbirimizin sorumluluğu, ötekiyle aynı değil, o şey futbol sahasındaki yemek yarışması gibi. Hadi. Şuraya takılmış bazı katılımcılarımız. İmtihanların bizi bir yerden alıp bir yere götürebilmesi için kendimize savunmaktan vazgeçmeliyiz kısmını açar mısın? Evet. Kendimizi savunmaktan kasıt nedir? Tamam. Çok iyi anladım. İnşallah. Gekeceğiz <gülüyor> şimdi. Şimdi arkadaşlar bizim içimizde hiç varlığından haberdar olmadığımız, eğer kendimizi çok iyi gözlemlemiyorsak, ee, içimizdeki süreçlerin çok iyi, bilinçli bir şekilde farkında değilsek, hiç farkına varmadığımız e, bir mekanizma işliyor. Ona Savunma mekanizmaları denir. Ee, bildiğim kadarıyla, yani ben e, o işin o alanın uzmanı değilim ama, bildiğim kadarıyla o savunma mekanizmalarını ha, bana göre en iyi atlatan eser, Özcan Kötmed'in ÇİLK e, e, isimli eseridir benim okuduklarım arasında. Orada elliye yakın savunma mekanizmasından bahsediyor. Yani ikimizde elliye yakın sistem bizi haklı çıkarmak için uğraşıyor. Niye peki ve bunun bizim kontrolümüzün dışında yani bize yaradılmış olmayan bir psikolojik bir mekanizma. Niye yaradılmış bu mekanizma? Çünkü bir fikirde ruhsallığımızı koruyabilmek için kendimizi iyi hissetmek zorundayız. Kendimizi iyi hissetmek için de bütün e, kendinize en az sorumluluk çıkacak şekilde yorumluyoruz. E, mesela e, mesela arkadaşlar, bunun en büyük bir şey, örneği şudur. E, bir öğrenci tam e, not aldığı zaman, beş diyelim biz ona, e, ben beş aldım der. Eğer e, bir almışsa, iki almışsa, hoca iki vermişler. Veya mesela bir şey bir yerde başarısız olmuşsa bir sınavda, işte etrafta çok gürültü vardı, ben o gece uykusuz kalmıştım vs. böyle gerekçeler söyler Efendim e, ama işte iyi geçmişse o sınav, hani bunu da kendi başarısına yontar. ya bu çok kötü bir şey değil. Bu mekanizma içerisinde işliyor. Şimdi şöyle düşünün, bunun hiç farkına varmadığınızı ve sizinle kendinizin savunduğunuzu düşünün her konuda. O zaman nasıl imtihanlardan geçeceksiniz? Nasıl bir adım ileriye götürmek için kendinizi, yanlışlığınızı görüp o yanlışları telafi edebilecek şekilde e, bir hayat kuracaksınız? E, nasıl nefis mücadelesi yapacaksınız? İşte savunmaktan vazgeçmek dediğim diyeyim bu. Kendinizi yani kendinizi kendinize karşı savunmak. İnsanlar ne dedim az önce? İnsanlar diyor mesela başlarına bir olay geliyor. Ne ki? Efendim, o olayla karşılaştıklarında. Tark edinlerken...